Evet, bir Söz Küçüğün programına da hoş geldiniz diliyorum. E, bugünkü konumuz Söz Küçüğün Akran Eğitimi üzerine olacak ve onun içinde e, Söz Küçüğün Akran Eğitimi eğitmenlerinden Ferhat Mayr Çakoloz ve es Ela Esra Günat e, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Bugün e, geçtiğimiz haftalarda tabii Söz Küçüğün kutu oyunlarından bahsedildiği için bu hafta daha çok ee, ...sizin aldığınız eğitimlerden ve verdiğiniz eğitimlerden bahsetmek istiyoruz. Öncelikle Ferhat Bey'e sorayım ben. Ee, bu eğitimler ya da akran eğitimi ne diye başlayalım. Tabii akran eğitimi şöyle bir şey. Mesela radyo programından farklı olarak insanların insanlara bey dediği değil de... ...abi, abla, sen falan dediği Hı -hı. böyle ee, bir şey. Akran eğitimi... E nedir? Ya akran aslında yaşıt falan diye geçiyor. Hani evet. işte yaşları birbirlerine yakın olan insanların işte eğitim vermesi alması falan gibi bir yanlış anlaşılma olmasın. Aynı zamanda akran şey diye de geçiyor çünkü. Yani aynı meslekten olabilir. Aynı konuyla ilgilenen Hı -hı. falan olabilir. Ee, ama sanırım yani biraz daha derine böyle kazıldığımızda, eşelediğimizde eee yani hani kimin ne eğitim alıp kimin verdiği işte hangi konuda aldığı falan gibi şeyler değil de tamamen o eğitimi verenin alanın tutumuyla ilgili bir şey galiba. Hani yaşıtlar nasıl birbirine sender işte yakın bir tutum vardır bir hiyerarşi yoktur falan. Daha çok Hatta... bir arkadaşlık ortamı var yani. Gibi bir şey aynen öyle. <Gülüyor> ee, temelde bugüne kadar bildiğimiz işte ya da daha ziyade deneyimlediğimiz okul eğitim yani okuldaki eğitime falan alternatif olarak belki de tutumu değişiklik yap tutumda değişiklik yapmayı hedefleyen bir eğitim türü Şimdi diyebiliriz. Geçtiğimiz haftalarda Sözküçüğün kutu oyunundan bahsettik. Kutu oyununun oynanmaya başlamasından önce de e, Mert'le benim katıldığı liseler arası bir akran eğitimi vardı. Ve orada biz Ferhat abinin grubundaydık ama sanırım Ela abla sen de e, başka günlerde eğitim verenlerden de. Evet. Bir o süreçten bahsedebilir miyiz? Ee, aslında şöyle, söz küçüğün eğitimleri şu şekilde gerçekleşti. Ee, kutu oyunu, oyununu oynatacak kişilerle bunların hepsi üniversite öğrencileri. Daha öncesinden tam da bu biraz önce söz ettiğimiz akran eğitimleri gerçekleşti. Burada e, Farhat'ın da olduğu, benim de olduğum e, bir ekip, Farhat orada eğitimci olarak aslında bize e, yani üniversite öğrencilerine bir e, diğer arkadaşlarıyla birlikte bir Eğitim verdi ama bu eğitim tamamen dediğimiz gibi arkadaş e, diliyle belki konuşulan. Arada e, belli sınırların olmadığı yani e, eğitici ve e, eğitilen kişi olarak e, orada katılımcıların olmadığı herkesin birbirinden karşılıklı bir şey öğrendikleri bir süreç olarak ilerledi. E, aslında hani söz küçüğün akran eğitimleri de diğer akran eğitimleri gibi biraz daha paylaşım üzerine ilerlemişti. Ve sonrasında buradan çıkan... E, Bizler de aslında kutu oyunlarımızı alıp e, lise öğrencileriyle birlikte bu oyunları oynamaya başladık. E, eğitmenler daha çok daha çok değildi. Komple üniversite öğrencileri. Peki katılımcılar daha çok liseliler ve Eee şöyleydi. E, Sözküçün akran eğitimleri aslında aşama aşama gerçekleşti diyebiliriz. Bunlardan ilki Kasım ayında ikincisi de Şubat ayında gerçekleşti. Bu iki katılımada gelen bütün aslında herkes üniversite öğrencisiydi. Eğitimleri alan kişiler. Ve bunlar da daha sonrasında Nisan ayında yani kutu oyunları artık ortaya çıktıktan sonra yaygınlaştırmaları lise öğrencileriyle yaptılar. Yani aslında bu üniversite öğrencilerinin birbirleriyle olan aslında bir eğitim sürecini daha sonra liselere aktararak liselerin birbirleriyle, oyun oynayarak aslında yine öğrendikleri bir sürecin işlemesini sağladı. Peki oraya katılan e, katılımcılar yani liseliler diyeyim daha çok. E, oraya katılmaktan eğleniyor muydu ya da bu ne saçmalık gibilerinden mi tepkiler veriyordu? Onların bu olaya bakış açısı neydi? Aslında bu akran eğitimlerinin en çok tartışılan noktalarından birisidir. E, bazen insanlar e, Geleneksel eğitim yöntemleriyle e, bilgi aktarımı olmadan e, bir eğitime katıldığında doğrudan bir şey aldığını hissetmeyebiliyor. E, çünkü akran eğitimleri biraz daha e, bilgi aktarımı üzerinden değil, insanların e, katıldıkları süreçte kendi kendilerini ve konuştukları konuyu sorgulayarak, ve kendi kafalarında aslında sorularına cevap arayarak geçirdikleri bir süreç. Bu nedenle belki o anda katıldığınız o bir haftanın içerisinde eğitime katıldıysanız çok bir şey anlayamıyorsunuz. Bizler de bazen böyle hislere kapılabildik. O süre içerisinde. Ama aslında çıktığınızda o eğitim sürecinden günlük hayatınızdaki pratiklerinizde sürekli orada aldığınız eğitimlerle karşılaşıyorsunuz orada konuştuğunuz konularla. Çünkü dediğim gibi bu kendi içinizde sorguladığınız bir süreç. Birilerinin size aktardığı bir bilgiyi ezber değil. Dolayısıyla kendi hayatınıza taşıyorsunuz oradan aldığınız bilgileri. Oyunu oynarken de aslında oyunun keyifli olmasını sağlayan ve insanların... Eğlenceli diye nitelendirmesi neden olan, neden olan şey tam olarak da bu. E, çünkü oyunda e, bir aslında kitap okur gibi yani haklar konuşuluyor oyunda aşama aşama aslında. Her seferinde önünüze kartlar geliyor ve bu kartların hepsinde aslında e, günlük hayatınızdaki pratikler üzerinden size haklarla ilgili e, bilgiler aslında bir şekilde verilmeye çalışılıyor. Ama bu bilgileri siz e, kendiniz oyun oynarken... Ve kendi kendiniz hani diğer o ekiple birlikte sorgulayarak öğreniyorsunuz. E, dolayısıyla aslında burada bir oyun olduğu için bu. E, bunu hani kendiniz deneyimleyerek, pratik edinerek kazanıyorsunuz. Hı. Ve bu nedenle de sanırım eğlenceli geçiyor. Çünkü aynı zamanda sohbet etme, aynı zamanda birbirinizle etkileşim içinde olma gibi e, durumlar var. Peki Ferhat abi lise öğrencilerin bakış açısı nasıldı? Hani e, şimdi biz söz küçüğünün... E, Söz Küçük Kutu Oyununun katılmıştık akran eğitimine. Kendi yaşıtlarımız vardı. Ee, onun dışındaki günlerde hani aman benim burada <gülüyor> ne işim var? Çocuk haklarını öğrenip ne olacak diyen kişiler oldu mu? Yoksa hepsi güzel görüşler miydi? Böyle? Vardı vardı tabii ama başta. Sonra onlarla da anlaştık. Ee, ya oldu hani işte şey insanlar hani hangi haberi alıp işte geldiler ne bekleyerek geldiler falan. Ee, orada çok çok çeşitli çeşitli. E, ...sebepleri vardı insanların. Geldiğinde işte... direkt yani ...alışık olmadığı bir şeyi gördüğü için... ...bir ne işim var burada, neden bunları konuşacağız da ne olacağız... ...falan gibi bir şeyler... E, ...yani gibi tepkiler aldık. Çok fazla değil yani... Hani ...çoğunluk kesinlikle değil de. Ama ondan sonra... ...hani... ...o konuşmanın artık, o muhabbetin... ...o düşünme sürecinin içinde... ...hani... İşte belli bir arkadaşlık yakınlık da kurup hani Aa, evet konuşacağız da bir şey olmayacak belki ama bugün işte bunlar konuşuldu. Hani oturup işte yani başka bir şey değil de bununla ilgilenildi. Düşüncelerimizi, beynimizi ve kalbimizi işte bilmem ne bununla ilgilendirdik falan diye. Çok ilginç hatta yani çok itiraz eden yani tabii belli bir direnç gösterdikten sonra da çok... İçine atlayan insanlar da oldu hala arayanlar işte işte peki şimdi ne yapıyoruz hadi haklarla ilgili bir şey yapalım falan diye ve savunucular e, işte yaşarmaya başladı Peki süreçten mi? biraz bahsedelim yani hemen hani gidip böyle çocuklar geldikten sonra hadi haklar bunlardır diye mi haklardan bahsediliyor ya da e, daha değişik bir süreç mi işliyor? Hanginiz bahsedersiniz? Ee, aslında hani çocuklarla yaptığımız eğitimlerden e, yola çıkarsak hani bu buluşma esnasında ne oluyor? Direkt oyuna mı giriyoruz ve haklardan mı sözü? Hayır, çünkü en başında biraz daha e, yapmaya çalıştığımız şey birbirimizi tanımak. Çünkü bir günü birlikte geçiriyoruz. Oyun oynarken e, yaklaşık bir saati birlikte geçiyoruz. Dolayısıyla biraz daha e, eğer akran eğitimlerinden söz ediyorsak başlıyorken e, grup içindeki dinamiği yaratmak için e, bütün katılımcılarla bir tanışma ve bunları da aslında çeşitli oyunlarla kendimizi tanıtabilecek olabildiğince karşımızdakini anlayabileceğimiz oyunlarla yapmaya çalışıyoruz. E, bu biraz daha grup dinamiğini oluşturmak ve fikirlerimizi beyan ederken biraz daha hani rahat olmamızı sağlayan bir durum. E, ve daha sonrasında da aslında yine çeşitli eğitim teknikleri kullanılarak Çocuklarla bu eğitim süreci tamamlanıyor. Yine informal yani formel olmayan eğitim yöntemleri kullanılıyor. Peki sonucu nasıl oluyor? Yani e, tamam burada çocukları ya da liselileri diyeyim bilinçlendiriyoruz ya bilinçlendiriyorsunuz. Gidiyorlar ve vereceği tepkiler ne oluyor? Yani sonradan aldıkları ama ben burada öğrendim Ama salla gitsin mi oluyor? Yoksa tekrar tekrar e, işte ben bu arkadaşlarımı öğreteyim şöyle yapayım o oyunu oynayayım. Diyen arkadaşlardan haberiniz oluyor mu peki? Aslında bu tamamen şöyle bir şey bizim hiç e, bilinçlendirebilmek gibi bir iddiamız yok e, bu eğitimleri yaparken. Burada yapmaya çalıştığımız tek şey e, sadece konudan biraz daha haberdar olmalarını sağlayıp tabii ki amaçladığımız şey onların hayatında bir tutum değişikliği Hı -hı. yaratmak. Bu tutum değişikliği de haklar konusunda aslında savunuculuğa yönelik bir tutum değişikliği. Bu süreçte şöyle oluyor. Yine genelleyebilir, yani genelleyerek gitmek gerekirse genelde insanlar bu konuda bir şey yapmaya hevesli oluyorlar bu eğitim sürecinin sonunda. Çünkü aslında biraz daha hayatımızı doğrudan bizim de hayatımızı etkileyen konuları gördüğümüzde orada ve farkına varmadığımızı aslında görsel yani birebir tanık olduğumuzda buna biraz daha içimizden... E, bu konulara karşı bir derdimiz olmaya başlıyor. Bizim bir derdimiz oluyor ve bunu çözmek için de bir yol aramaya başlıyoruz. Bu nedenle genele vurarak bir yorum yapmak gerekirse çalıştığımız insanların birçoğu, bütün çocuklarda, yetişkinlerde de bu eğitim sürecinin sonunda aslında bir şeyler yapmak gibi bir derdi oluyor onun bu konuda. Haklar konusunda savunuculuk yapmak istiyor. Evet. Ama tabii ki bunu herkesin böyle hissettiğini söyleyemiyoruz çünkü herkesi bilinçlendirme ve herkesin bu konuda sorumluluk almasını sağlayabiliyoruz gibi bir iddiamız yok. Sadece bunun yani buna yönelik bir tutum değişikliği yaratmaya çalışıyoruz. Şimdi hocam. Zaten mesela bilinçlendirmek dersek birilerinin bilinçsiz olduğunu varsa varsaymış oluruz. şey ya da biraz yani kibirli saçma olur herhalde. Çünkü bir taraftan da şey diyoruz bizler de her şeyi bilmiyoruz yani bilmiyoruz gerçekten Tabii. ve çoğu zamanda bu eğitimler sırasında hani katılımcılardan eğitmenler birçok şeyi öğreniyor oradaki oyunu evet. oynayan kişilerin verdiği cevaplardan hani bizler de bir şey öğreniyoruz Peki şey sorayım program açıldığından beri bahsediyoruz katılımcılar katılımcılar Hı. diye sizin verdiğiniz eğitime ya da işte eğitime diyeyim katılma katılacak olan insanlar bunu nereden haber alıyor? Yani nasıl haberdar ediyorsunuz katılmaları için? Ee şöyle Söz Küçün ekibi bu projeye başladığı süre içerisinde ilk önce oyunu liseye yaygınlaştıracak üniversite öğrencilerine çağrı açtılar. Bu çeşitli üniversitelere çeşitli aslında ağlara duyurular yapılarak oldu ve gönüllü başvurularda bulundu katılan yani bizler. Bütün üniversiteleri aslında üniversite öğrencilerinin olabildiğince çok duyuru açıldı. Bu süreçte e, herkes gönüllü olarak başvurdu ve başvuru sürecinden e, belli bir ekip belirlenerek e, aslında oyunu ilk oynatacak kişiler oluşturuldu. Ve daha sonrasında da e, talep gelen okullardan ya da vakıflardan ya da çeşitli e, kişilerden e, talepler geldikçe de aslında zaten oyun 4 kişilik bir oyun. E, çeşitli gruplara bu oyunlar oynatılmaya başlandı. Aslında yapmaya çalıştığımız şey bu oyunu... E, Olabildiğince çok kişiyle oynayıp yaygınlaştırmak bu nedenle süreç ilk baştaki katılımcılar için bahsettiğimiz üniversite öğrencileri için bir başvuru yoluyla gönüllü çağrısıyla lise öğrencileri ve sonrası içinse aslında kurumların ya da kişilerin bizimle iletişime geçmesi ve bu oyunu oynatmak ve yaygınlaştırmak istiyoruz demesiyle ve bizim başvurularımızla oluyor. Sohbetimiz birazdan kaldı yerden devam edecek güzel bir şarkı dinleyelim ardından biz tekrar burada olacağız. Bu çok zor yolcu, yükü görmeyi unutunca. O taş yüreklerde ikilikli duygular kapılar açılmayınca. Bu çok zor yoncunca çünkü sevmeyi bilmeyince bahar gelir fark edilmez olur insanlar görmeyince bu suç sorunca çünkü insanlar günler boyunca soru sormadan durur bu suç soruyunca çünkü insanlar boyunca soru sormadan durur bu çok zor yoncaya çünkü sevmeyi bilmeyince bahar gelir var edilmez dilmez insanlar görünce bu sorun çok zor yoncaya çünkü bizler buymayınca. Birinin eli herkesin cebinde insanlar umursamayınca Bu iş çok zor yonca Çünkü insanlar aylar boyunca hiç soru sormadan durur Bu iş çok zor yonca Çünkü insanlar aylar boyunca hiç soru sormadan durur İnsanlar yıllar boyunca soru sormadan durur. Bu hiç çok söyleyince. Çünkü insanlar yıllar boyunca hiç soru sormadan durur. Bu hiç çok söyleyince. Çünkü insanlar yıllar boyunca hiç soru sormadan Şarkımızı dinledik tekrar sizlerle birlikteyiz. Ee, birazcık da akran eğitimindeki metotlardan hani nasıl öğretiyorsunuz? Ya yani Öğretmek kelimesini kullanmak istemiyorum ama nasıl bir şeyleri anlatıyorsunuz? Bir de temelinde ne yatıyor? Birazcık bahsedersek. Şimdi hocam şeyde dinledik ki ya, yani bu iş çok zor önce vay insanlar soru sormayınca bu iş çok zor falan diye. Mesela bu şarkı akran eğitiminin metotlarından bir tanesi. Arada biz bunu çalıyoruz. Şöyle bir fark var hani akran eğitimiyle geleneksel eğitim diyelim yani bugüne kadar rastladığımız hani akran eğitiminden çıkıp sadece aklında hani birisi insanlar soru sormayınca bu iş zor kalsa yeter yani orada birisi çıkmış bir şey anlatmış falan. dolayısıyla mesela bilimin farklı far, farklılık farklılık farklılık diye bağırıyor zaten akran eğitimi ee, geleneksel eğitimi de şeyle hani eleştiriyor tek tipleşme var falan şeklinde işte herkes herkes farklı öğreniyor. İşte akran eğitimde, her eğitimde, her yeni şeyde hani yeniden bir düzenleme işte e, gerekiyor. İşte biraz müzik katalım, biraz resim katalım. Çünkü kimisi işte sesle daha iyi öğreniyor. Kimisi gör, görsel daha iyi öğreniyor. İşte biraz böyle tek başına zaman verelim. İnsanlar kendi kendine düşünsün. Çünkü kimisi öyle daha iyi öğrenirken işte biraz da muhabbet ettirme fırsatı yaratalım. E, i̇şte ki muhabbet etsinler ki kimisi de öyle daha şey öğreniyor gibi gibi gibi. E, Orada yani benim bir tane arkadaşım benim yaptığım işi onu anlattığımda şey demişti ha siz iletişim tasarlıyorsunuz ha. Yani galiba insanın kendisiyle iletişimini artık ama yani fırsat mümkün olduğu kadar çok fırsat sunma üzerinden. Yani bir tane işte bilgi var bir kitapta bu aktarılacak falan değil de öyle bir hiyerarşik şeyden ziyade hani kim katılımcı kimse mesela yani zaten terminolojide farklı katılımcı diyoruz o kişi kendisi geliyor katılıyor ama orada eğitmenin yapacağı işte hani o katılımcıya göre bir şeyler yaratmak yani peki senin derdin ne peki senin derdin ne peki senin derdin ne, senin derdin ne? yani benim derdimi ben sana anlatacağım ve de benim derdinle ilgili bilgiyi vereceğim değil de zaten baya bir soru sormak üzerine hı hı. falan yani akran eğitimi temellendirilmiş durumda senin derdin ne senin derdin ne o dertte sırf işte ben bilmem ne bilgisini öğreneyim de bilmem ne diplomasını alayım gibi böyle gelecekte soyut falan olan şeyler değil. Tam da bugüne dair kendi yaşamına dair işte dünyasına ve yani dünya gezegenine ve etrafındaki mahallesine dair rahatsızlıklarıyla ilgili bir şeyler oluyor. O zaman peki bununla ilgili rahatsızlığımız ne? Nasıl çözülebilir falan filan gibi. Gibi gibi gibi bilmiyorum ben yürüdüm. Peki Ela abla <gülüyor> program başladığından beri bahsediyoruz akran eğitiminden peki. Sizin akran eğitimi eğitmeni olmanız için aldığınız eğitim sürecinden, orada öğrendiğiniz şeylerden biraz bahsedebilir miyiz? Ee, aslında şöyleydi. Hani Biz bir taraftan kendi dertlerimizi anlatmaya çalışırken bir taraftan da çocuklarla çalışıyoruz. Ve çocuklarla hani ortak bir hani nereden yani onlar ne hissediyor? Hani şu anda çocuk hakları ile ilgili evet bir şeyler yapılıyor. Ve hani durumu biraz da görebilmek hani o haklar etkileyen çevreyi analiz edebilmek için biraz daha hani o konular üzerinde durduk. Ama temelde hani şöyle sınıflandırabiliriz ilk eğitimi özellikle. Sonuçta hani farklı üniversitelerden ve farklı aslında geri planında aslında farklı sonuçta yerlerden gelmiş. Farklı bilgilere sahip bir yaklaşık 20 kişilik bir gruptuk biz e, ve bu 20 kişiye en başından itibaren çocuk haklarının e, aslında ana oturduğu şemsiye e, bunlar e, çocuğun işte yüksek yararının gözetilmesi gibi e, çocuğu direkt e, doğrudan etkileyen konularda biraz daha hani e, bizim kendimiz bir bakış açısı geliştirmek için haklar temelinde nasıl düşünebiliriz aslında. Yani hayattaki her şey haklar üzerinden düşünülebilir ciddi anlamda. Çünkü her şey doğrudan haklarımızı ve bizim hayatımızı etkiliyor. O nedenle biraz daha bu düşünce sistemini bize vermeye çalışan... ...ve de bir taraftan da insan haklarındaki sözleşmelere... ...çünkü bu sözleşmeler bizim haklarımızı savunurken... ...bir taraftan da araç olarak kullandığımız, savunuculuk yaptığımız belgeler de aynı zamanda... ...ve bir taraftan da yaşadığımız ülkede... Uluslararası özellikle değerlendirildiğinde bu belgelerden yola çıkarak haklarımızı savunmaya başlıyoruz. Bu nedenle bize hem hakların düşünce sistemi hem de bir taraftan da hukukta ne şekilde yer aldığına dair bir eğitim verilmişti. Ve daha sonrasında da tabii bunlar eğitim verildi derken tamamen yine informal yöntemlerle ve oyunlar içerisinde veriliyor. Yani yine bir okuma... ...da var içinde. Bir taraftan resim var, bir taraftan poster ve kolaj atölyesi de var. Hani çok farklı teknikler kullanılıyor Ferhat'ın dediği gibi. Ve bir aşamada da tabii ki biz kendi 12 yaşımıza dönüp, biz kendi acaba işte 0-6 yaş arasına dönüp... ...acaba o dönemde nelere ihtiyaç duyuyorduk ve ne kadarını, hani bu haklarımızın ne kadarına erişebiliyoruz... ...ya da bu haklarımızı etkileyen şey ne... Hani biraz daha işte tam da bu sorgulayıcı nokta ve bir taraftan da çocuklarla çalışırken hani onların doğrudan yaşamından etkilendiği şeyler neler ve e, haklarına erişebilmek için bu imkanları e, sağlamakla hani yetişkinler olarak sorumluyuz. E, ne kadar gerçekleştirebiliyoruz da dair e, biraz kendimizi ve sistemi sorgulayıcı bir süreçte. Evet. Ve bunun sonunda da zaten... ...yargınlaştırıcı eğitimler başladı. Peki ikinizden de tek tek cevap almak istiyorum ben. Neden akran eğitimi içerisindesiniz? Yani neden bu eğitimi aldınız? Heh. Güzel soru. Ee, yani... ...ben bunu... hani ...hayatımdaki aslında birçok... ...şeyle birleştiriyorum. Yani hayatımda hani politik olarak... ...savunduğum şeylerde işte... ...hakların savunulması, eşitlik falan Hı -hı. gibi şeylerin... Ee, Hani o, orada bulabiliyorum bir yandan. Bir yandan işte şey... E, nasıl diyeyim? Yani şunun en azından öğretme kaygısı. Ben biliyorum sizlere öğreteceğim falan gibi böyle bir... Yani burnu büyüklük, kibirlik falan bende olan ve aslında onu törpülemeye çalıştığım şeyler. Ve yani orada benimle birlikte törpülemeye çalışan insanlar görüyorum. Yani... E, bir de şöyle bir şey hoşuma gidiyor. Yani mesela demin tam sen konuşurken aslında o, o cevabı bu soruya yedireceğim ama hani ne öğrendiniz? İşte bunları bunları öğrendik ama mesela 20 kişi vardı ya orada. Hani hı hı. 20 katılımcı, 5 eğitmen 25 kişi vardı. Hani her birine bir tane soru sorsan işte hepsi gerçekten farklı bir cevap verecek. Evet. Yani Ya o, o onu seviyorum. Yani neden buraya girdimin sebepleri değil bu anlattığım ama neden bu alanda kaldığımın hı hı. sebepleri olabilir. Peki seninle abla? Eee Nasıl girdiğime dair aslında sanırım sadece şunu belki söyleyebilirim. Ee, aslında sonuçta e, yaşıyorum ve var olmak için hani kendi varlığım için belki de hani buna girdim. Var olmaktan kastettiğim şey e, beni ve aslında bütün hani toplumu doğrudan ilgilendiren e, ve yaşamımızı nasıl sürdürdüğümüze e, bir şekilde belirleyen konular hakkında katılabilmek, bunlarda söz sahibi olabilmek. Çünkü bunlar e, doğrudan benim varlığımı etkileyen ve hani yaşamımı etkileyen şeylerdi. Aslında ilk hani en temelde girişme yani girmeme neden olan hani düşünce biraz da buydu. Ve sadece kendi varlığım değil hani bir taraftan kendi varlığını varoluşunu gerçekleştirmek için yeterli imkan bulamayan ve bunu kendi tercihlerinden dolayı değil aslında tamamen bazı hani hakların ihlal edilmesinden dolayı bu erişim imkanlarının sunulmadığı insanlara en azından bazı hakları ihlal edilse de bazılarını erişebilen ben olarak ne yapabilirimin derdiyle aslında bu alana sonuçta girdim. Ve bu alanda kalmamın nedeni Ferhat'ınkileriyle çok benzer. Her insanın kendiyle bir derdi var bir taraftan da ve hiyerarşinin olmadığı insanların birbirlerini anlamaya ve bir başkasının hayatına dair de daha iyi standartlarda yaşayabilmesi ve haklarına erişebilmesi için çalıştığı bir ortamda ciddi anlamda bunlar size çok şey katıyor kendi yaşamınıza. Bu nedenle ve her seferinde yeni bir şey öğreniyorsunuz çünkü herkes farklı düşünüyor ve siz sürekli yeniliğe açık olarak kendinizi besliyorsunuz bir taraftan da. Bu haftada programımızın sonuna geldik. Bence gayet güzel bir sohbet oldu. Ferhat Abiye ve Ela ablaya çok teşekkür ederiz. Oyunla ilgili bilgi almak için ya da hani başka çalışmalar olacak mı diye merak ediyorsanız çocuk çalışmalarının kendi sitesinden bunu öğrenebilirsiniz. Siteyi de vereyim. çocukcalismalari.bilgi.edu.tr Çok teşekkür ederiz sizlere. Gelginiz çok teşekkür ederiz. ediyoruz. İyi günler. Çok i̇yi günler. Çok <gülüyor>